Merhaba, ben Serdar Kuzuloğlu. Koronavirüsle ilgili 3 bölümden oluşan bir dosyanın 3. bölümünü izliyorsunuz. Önceki 2 bölümü youtube.com bölü msrdarka adresindeki kanalından takip edebilirsiniz. Ben teknoloji ve trendleri takip eden bir gazeteciyim ve meslek hayatım boyunca hem teknolojiyi anlamlı hale getiren ve ne inşa etmeye çalıştığını anlatan hem de trendleri böylesine etkileyen başka bir vakaya şahit olmadığından dolayı Koronavirüs ile ilgili e, toplumun genelinde tartışılan işte sağlık temelli, e, rakam temelli veya işte siyaset temelli konuların ötesinde ne olabilir dert edinen <gülüyor> üç bölümlük bir seri hazırladım. Özetlemek gerekirse ilk bölümde çok böyle cümle içerisinde kullandığımız virüs nedir? Ne zaman keşfedilmiştir, ne yapar, nasıl hayatını devam ettirir, niyeti, amacı nedir? Bunlara birazcık baktık ve koronavirüsün genel anlamdaki özelliklerinden yola çıkarak farklarının ne olduğuna birazcık baktık. İkinci bölümde benim şahsen çok üzerinde düşündüğüm, kafa yorduğum bir şeyler, bir sonuçlara varmaya çalıştım. Koronavirüs yani salgın hastalık ve kapitalizm. Daha geniş ölçeğe bakarsak yani koronavirüs ve kapitalizmin ötesinde salgın hastalık ve gündelik yaşam arasındaki ilişkinin kesişiminden nelerin doğabileceğine, nelere gebe olduğuna birazcık baktım. Bence koronavirüs sonrası Dünyaya genel anlamıyla hakim olan kapitalist anlayış yani sermayeyi önceleyen ve koruyan, varlığı her şeyin önünde ve öncesinde tutan, varlıklı olana her şeyi sunan ve varlıklı olan ve varlıksız olan yani yoksul olanın arasındaki dengenin kapatılması bir yana sürekli daha çok açılmasına gebe, mecbur bir sistemin sürekli olamayacağından ve zenginiyle, yoksulluğuyla herkesin bu yaşanan süreçten kendine bazı mesajlar çıkartmasının kaçınılmaz olduğundan söz ettim. Ee, bu iki bölümü dediğim gibi youtube.com bölümü eserdark adresindeki kanalımdan takip edebilirsiniz. Üçüncü ve son bölümde ise bu iki bölümün ışığında yani bu iki bölümü de izlediğinizi varsayarak, ümit ederek bütün bunların ışığında Hayatımızda ne değişti ve önümüzdeki dönemde nelerin değişebileceğine bakmaya çalışacağım. Ee, i̇lk bölüm bir saat sürdü, ikinci bölüm bir buçuk saat sürdü. Ee, bunun çok daha kısa sürmesini ümit ediyorum ama her video öyle başlayıp biraz daha uzatıyorum. Umarım hedeflediğim e, sürede bitirebilirim. Ee, bir hatırlatmayı diğer sanıyorum iki bölümde de yaptım. Bunda da yapmakta, tekrar etmekte fayda var. Bu videoyu 25 Mart 2020 tarihinde bu video de konu başlıyor olan koronavirüsün sebep olduğu covid tan kaynaklı kendimizi direktiflere ve aklın mantığın gereklerine uyarak gönüllü olarak kapattığımız evlerimizde evlerimizden birinde çekiyorum, ee, kendi evimde, kendi çalışma odamda. Ben normalde de hayatını bu çalışma odasında geçiren birisi olarak çok fazla yaşamımda bir şey değişmedi. Fakat e, sanıyorum bu süreçten en çok etkilenen gruptan biriyim. Hem meslek olarak e, hem de iş yapış şekli e, ve işimi insanlara ulaştırma şekli olarak Bunlar kişisel konular, çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Görüş, görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı da mutlaka beni seyretmekte olduğunuz YouTube'un yorum bölümünde beklerim. Fakat sorularınız, eleştirileriniz, katkılarınız için mümkünse videonun sonuna kadar beklemenizi, sabretmenizi de tavsiye ederim. Anlatacaklarım belirli bir akış içerisinde olduğundan videonun devamında muhtemelen cevaplarını bulmuş olabilir. Bütün yorumları da okuyacağıma emin olabilirsiniz. Ee, olumlu olumsuz bütün her şeyi merakla bekliyorum. Ve bunların benim kişisel yorumlarım olduğunu, böyle zihin jimnastiğim olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Şimdi, insanı etkileyen hatta ölümüne yol açan bir küresel salgınla ilgili bir şeylerden söz ederken nasıl ki koronavirüsten bahsederken önce virüsün ne olduğuna baktık. Koronavirüs ve kapitalizmin ilişkisini incelerken kapitalizmin ne olduğuna, nereden geldiğine ve palazlandığına ve niyetine baktık. E, sosyal yaşamımızın geleceğine, insanın nasıl etkileyeceğine dair bir şeyler söylemeden önce de kaçınılmaz olarak insan dediğimiz kavrama birazcık bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi insan bilimciler tarafından, bilim tarafından bir hayvan olarak sınıflandırılıyor. Teknik olarak öyle memeli bir hayvanız ama diğer birçok memeli hayvanlar hatta diğer bütün memeli hayvanlardan ayrılan çok belirgin özelliklerimiz var. Hepimizin malum ama burada tekrar etmemizde fayda olan birisi insanın Düşünen bir hayvan olması, düşünen bir varlık olması Bu bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar gözlemleyebildiğimiz bütün yaşam formları içerisinde Sadece insana has bir özellik yani bu Düşünme dediğimiz şey mesela Refleks gibi bir şey değil Mesela Bir kedinin Kendisine yaklaşmakta olan Öfkeli olarak yaklaşmakta olan bir varlığın mesela bir insanın tehlike yaratacağını düşünerek kaçması değil bahsettiğimiz. Bu bahsettiğimiz mesela bir kedinin boş kaldığı zaman güneş altında ya da bir soba kenarında bir da kuyruğunu sallaya sallaya pineklerken ya acaba işte birkaç marifetli kedi birleşsek de kendimize şöyle daha konforlu bir Yaşam alanımı yaratsak vesaire gibi düşüncelere hülyalara dalma olayından bahsediyoruz düşünmekten. Ee, bu yüzden işte insan homo sapiens olarak adlandırılıyor e, türler içerisinde yani Düşünen hayvan ama bunun da ötesini getirenler var. <gülüyor> i̇nsan homo sapiensin de ötesinde homo sapiens sapiens'tir diyorlar. Yani insan Düşündüğünü düşünebilen bir hayvandır. Yani düşüncenin en üst formu da bu oluyor. Düşünen, üstelik düşündüğünü düşünebilen, soyutlayabilen varlık, değil mi bakıldığında işte. Şiirsel şiirler yazabilen bir varlık örneğin, konuşabilen, birbirine böyle dertlerini anlatan, olaylar hakkında fikirler yürüten, bunu birbirine paylaşan, katılan, katılmayan vesaire böyle bir canlı türü, böyle olduğunu kabul ediyoruz. Yani düşünen yetmezmiş gibi düşündüğünü de düşünen bir hayvan olarak, bir canlı olarak bakıyoruz. Bilim insanı böyle kategorize ediyor. Teolojik anlamda. Yani diğer bir anlatımla dini bakış açısında baktığımızda örneğin İslamiyet insanı eşrefi mahlukat olarak tanımlıyor değil mi? Yani e, mahlukların en şereflisi, e, şerefli mahluk e, tabii anlamı bu sıfatların anlamı birçok bakış açısına göre şekilleniyor. Yani yaratıkların, yaratılanların, varlıkların en şereflisi, en gözdesi gibi de düşünebilirsiniz. Ama başka bir açıdan baktığımızda insan yaşamakta olduğu gezegene, ortama yani dünyaya yabancı olan ve hiçbir faydası olmayan tek canlı türü. Bilmiyorum hiç böyle düşünme fırsatınız oldu mu ama bakın biz bu dünyaya doğduk fakat bu dünyaya ait değiliz gibi görünüyor. Yani bu dünyada türü yok olduğunda büyük boşluklar yaratıyor her canlı formu. Özellikle mesela kıyamet senaryolarında çok bahsi geçtiği üzere arılar yok olduğunda bitki örtüsü, doğa yok olacağından dolayı bütün insanlığın, bütün medeniyetin, gezegenin yok olma riskinden söz ediliyor sadece 1-1,5 bir, bir kuşak içerisinde. Neden? Çünkü biz insan olarak bitki örtüsüne muhtaçız sadece yemek için değil, aynı zamanda karbondioksit, oksijen dengesi için, aynı zamanda o bitkileri be, yiyerek beslenen hayvanlarla beslendiğimiz için de yani birçok açıdan doğaya muhtaçız ve bunu sık sık unutup sanki hiç öyle değilmiş gibi davranıyoruz ayrı bir mesele de arılar bütün bu doğayı canlı tutan varlıklar. Yani arılar örneğin çiçekten çiçeğe gezerek polenleri taşıyarak onları yeşertiyorlar bilmem ne falan filan. Bütün bu zincir bizim dışımızda çalışıp çabalayan varlıklara borçlu e, devamını. Fakat insan yok olduğunda dünyaya hiçbir zarar vermeyecek tek canlı türü. Düşünebiliyor musunuz? Yani insan yok olduğunda dünyaya hiçbir şekilde hiçbir zarar gelmiyor. Üstelik aksine simülasyonlara göre 80 ile 120 yıl arasında bir sürede insanın yok olduğu dünya bir cennete dönüşüyor. Bitki örtüsüyle, doğal yaşamıyla, atmosferiyle, bilmem nesiyle, insan ne karbondioksidi oksijene çevirir, ne güzel kokar, ne belli türü belli bazı şartlar dışında süt verir, yem verir. Hiçbir şeye yaramaz insan. Üstelik bulunduğu çevre bir yana kendi türüne dahi Hiçbir gerekçe yokken zarar veren, ona uyuz olan, sinir olan, haset duyan, gıybet eden tek canlı türüdür insanoğlu. Böyle uzatıp gitmek mümkün ama insan her şeye yine kendine ait bir canlı. Üstelik bu yaşadığı dünyaya zarar dışında çok az şey verebiliyor ne yazık ki bu bütün yaşamı boyunca. Ve... Sadece kendisi için yaşayan bir varlığın sağlıklı kalması gereken, yani onun sağlığını sürdürebilmesi gereken tek şey akıl. Yani düşünün ki bir canlı türü yüz, sadece kendimizi düşünüyoruz. Kendi türümüz dışında bir şeyi düşünmediğimiz anlamı da çıkmasın sadece, bu doğru. Yani insan, insanı düşündüğü kadar rakunları düşünmüyor örneğin. Evet, bu gerçek. Fakat bununla da kısıtlı değil. İnsan doğası gereği, fıtratı gereği aynı zamanda bencil sadece ve sadece kendisini düşünüyor. Çünkü yaşamak istiyor ve bunun için neye ihtiyacı var? Bu kadar aciz olduğu bir dünyada bu kadar aciz doğduğu ve aciz kaldığı bir dünyada bütün doğadaki canlılar içerisinde neredeyse en savunmasız, en korunaksız ve en geç gelişen canlı formu olmasına rağmen hayatta kalması neye borçlu? Aklına borçlu. Fikirlerine, düşüncelerine, düşünme kabiliyetine borçlu. Dolayısıyla insan akıl ve mantık sahibi bir canlı e, fakat Gündelik pratiklerimize baktığımızda ne yazık ki bunun teoride de kaldığını görüyoruz büyük oranda. Yani bugün etrafımıza bakarak mesela dünyaya bir yabancı olarak geldiğinizi düşünün. Dünya dışı bir yaşam formusunuz. <gülüyor> dünyaya geldiniz işte ne şekilde geldiyseniz işte baktığınız etrafınıza bizim gibi bir tür var. Yani onun akıl ve mantık sahibi olduğunu iddia etmek çok imser kalabilir. Şanslı olduğumuz konusunda hiçbir şüphem yok. Yani bir grup, bütün bu kokuşmuş bataklığın içerisinde küçük bir grup, pırıl pırıl insanın emeği ile onların omuzlarında yükselmişiz. Bakın bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bunca düşüncesiz davranan bir türün, Dünyada kurmuş olduğum medeniyete bakın. Ulaştığımız teknolojiye bakın. En basitinden şu, beni izlerken kullandığınız teknolojiyi düşünün ya. Her şeyi geçtim. Bakın beni büyük ihtimalle HD High Definition dediğim kalitede izliyorsunuz. Bunun Türkçesi şu, yatayda 1920, dikeyde de 1080 tane nokta, bunlara piksel diyoruz. Saniyede 25 defa Yenileniyor Size şu görüntüyü ulaştırabilmek için Ve bir cihaz Lens ile bunu topluyor, dijitize ediyor Sonra bunu sıkıştırıyor Bir algoritmayla Değişen ve değişmeyen Kareleri tespit ederek Bunu işte Bir kodek dediğimiz şeyle e, Küçültüyor Formatlıyor Dijitize ediyor Sonra başka bir cihaz elinizdeki karşınızdaki başka bir cihaz Bunu Dekod ediyor çözüyor ve size gösteriyor. Sesimle, görüntümle. Bu bile yeterince sihir. Ee, bir 200-300 yıl öncesinden bir insan anlattığımızda, Yani insanoğlu düşünen bir varlık, yetmez gibi düşündüğünü düşünen bir varlık, bunu yapabilen tek varlık, e, bununla bir medeniyet kurmuş bir varlık ama kendine ait de epey derde tasaya defoya sahip bir varlık ama e, biz Hani o sokak röportajlarında gördüğümüz korkunç insanlar gibi olmadığımızı varsayarak e, sahiden de akıl mantık sahibi olduğumuzu öngörerek ve belirli bir ortalamanın üzerinde yani ortalamamızın ümit ettiğimizin üzerinde olduğunu varsayarak bir şeyler konuşalım istiyorum bu videoda. Şimdi insanın e, en Temel aracı ne? Düşünmek. Düşünmenin doğal çıktısı ne? Tabii ki lisan ama konuşmak, iletişim kurabilmek. Bunu yapıyoruz yani özünde baktığımızda. İnsanın en büyük ayrımlarından biri de sosyal bir varlık olmasının da ötesinde bu sosyalleşmesinin sonunda yaratıcılığı. Yani şöyle düşünün. Evrimsel olarak da bakabiliriz elbette ama başka bir açıdan Mesela ben şimdi bizim e, şu anda bu çekimi gerçekleştirdiğimiz evimizin e, apartman boşluğu dediğimiz penceresinde her yıl bir kuş gelip yuva yapıyor aynı yere e, ve yavrularını doğuruyor. Biz de işte ona e, bir şeyler vermeye çalışıyoruz. İşte içimiz gidiyor onları bir şey olmasın. Aç kalmasın susuz kalmasın diye sağ salim yavrularını büy doğurup büyütebilsin diye doğuruyor ve büyütüyor ve gidiyor. Şimdi biz İstanbul'un göbeğinde çok eski bir semtinde betonların ortasındayız. O kuşların o şeyleri yuva yapacak dalı, çalı iç, çırpıyı nereden bulduğunu bilmediğim gibi Onları nasıl her yıl o kadar kusursuzca yuvaya dönüştürdüğüne de akıl sır erdiremiyorum. Aynı çalı çırpıyı bana verseniz eminim ki öyle bir yuvanın benzerini bile yapamam. Ama Allah'ın kuşu bunu mucizevi bir şekilde her yıl hayatta kalabilmenin ötesinde yani bir tür olarak yaşamını sürdürebilme içgüdüsüyle yapıyor. Fakat şundan eminim ben bugün camımı açıp baktığım o kuşa Mümkün olursa, olsa, 100 yıl sonra da camı açıp baksam aynı kuşun aynı yuvayı aynı şekilde yaptığını göreceğim. Ama bir düşünün, 100 yıl sonra ben acaba nasıl bir evin camını, penceresini açacağım değil mi? Hayal etmesi bile zor. Yani hepimizin tahminleri vardır eminim ama 100 yıl önceki yaşadığımız şartlara bakın. Bugün yaşadığımız dünyaya bakın, evlere bakın, ortama bakın. Kuşlar böylesine bir değişim yaşamadı. Böcekler de, e, ne bileyim inekler de vesaire. Onları sadece zorladığımız yaşam tarzları var. Onları sömürmek için kullandığımız e, alanlarda. Ama onun dışında hayatları bizimki gibi değişmedi. Oysa insanoğlu değişti. işte. Mesela yaygın olarak antropolog Jared Diamond ve yakın zamanda oldukça... E, Gündem oluşturan benim de büyük bir e, e, bence şans ve ayrıcalık olarak sanıyorum üç defa röportaj yapma fırsatı bulduğum e, tarihçi yazar Yuval Noah Harari'nin de altını çizdiği bir özellik var. İnsanlar bir araya geldiğinde kaos çıkmıyor. Dü düzen yaratıyorlar. Yani bir milyon e, maymunu bir araya getirmek ile 1 milyon maymunu bir araya bir ortama koyduğunuzda yaşanacakları ile 1 milyon insanı bir araya getirdiğinizde yaşanacaklar birbirinden çok daha farklı oluyor. İnsanlar organize olma yeteneğine sahip ve bu bir arada çalışabilme, bir arada düşünebilme ve stratejik kurma plan yapma, ortak değerlere sahip olma, içgüdüsü ya da yeteneği, kabiliyeti insanın en büyük ayrıcalığı. Bu yüzden çok büyük bir organizasyon ve uyum kabiliyetine sahip insan. Özetle sosyalleşme, bir aradalık bir arada düşünme yaşama, çalışma insan türü için çok önemli ve dahası gerekli. Türümüzün ihtiyacı bu. Ee, yalnız başına e, moralimiz bozuluyor, üretkenliğimiz düşüyor, e, depresif hale geliyoruz. Birçok marazlığa sahip oluyoruz. Yani bu yaşamımızın e, değişmez, tanımlı özelliklerinden birisi. Ve inanılmaz bir yaşama, hayatta kalma dürtümüz var. E, bunu da diğer canlılardan yani yaşama arzusuna, azmine sahip bütün canlılardan farklı düşünebiliriz. Çünkü e, felsefi felsefenin de çok üstünde durduğu bir kavram olarak İnsanoğlunu bütün düşünebilen varlık olma sebebiyle diğer bütün canlılardan ayıran bir diğer özelliği de şu. Aynı sebepten dolayı insanoğlu öleceğini bilen tek canlı türü. Yani diğer hiçbir canlı öleceğinin bilgisine sahip değil. Can korkusu var ama ölüm korkusu yok. Yani çok karmaşık bir felsefi tartışma onun için çok da detaylarına girmek istemiyorum burada ama ne demek istediğimi anladınız insan öleceğini biliyor insanla ilgili en büyük problem de bu yani hepimiz doğduk ve doğduğumuz için gayet iyi biliyoruz ki öleceğiz ve bunun hiçbir alternatifi yok herkes ölecek ve herkes öldükten sonra işte benzer süreçlerden geçecek değil mi işte yakılacak gömülecek her yani ne olursa olsun yani bu hayattan çıkıp gideceğiz ve hepimizin içerisinde bunun endişesi korkusu var bu yüzden yaşama arzumuz çok belirgin hayatta kalmak istiyoruz her ne şekilde olursa olsun hani o meşhur Amerikan atasözü vardır ya herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemez diye yani hepimizin e, bu yaşama dair inanılmaz bir tutkusu var sorulduğunda hepimiz şikayetçiyiz hayattan şikayetçiyiz hayat koşulları şikayetçiyiz. Sağlığımızdan, işimizden, eşimizden, evimizden, yeteneklerimizden, her şeyden şikayetçiyiz. Ama hiçbirini terk etmeye de gönlümüz razı değil. Bütün her şeye rağmen yaşamak istiyoruz. Yani o Nazım Hikmet'in meşhur şiirinde olduğu gibi ee, ve <gülüyor> bu yüzden diğer bütün canlılardan daha fazla bu arzumuz. Bu yüzden kendimizi türümüzü ama daha çok kendimizi herkesten daha fazla yaşamaya layık hissediyoruz. Yaşamaya değer buluyoruz. İnsan böyle bir varlıkken Koronavirüs yani bu küresel salgın neyi getiriyor? Şimdi önce genel yaşama bakalım. Bence Covid-19 hastalığının yol açacağı sağlık sorunları yol açacağı sosyal ve ekonomik problemlerin yanında yok denecek kadar az kalacak. Sanıyorum anlaşıldı ne demek istediğim. Yani bu bir salgın hastalık fakat bu salgın hastalığın e, doğası gereği sebep olacağı e, hastalıklar e, ağrılar maddi manevi kayıplar can kayıpları ekonomik ve sosyal etkileriyle mukayese edildiğinde ihmal edilebilir kadar küçük kalacak. Eee Sanıyorum ikinci bölümde kapitalizmi işlerken evet öyleydi. Murat Yetkin'in Yetkin Report'ta blogunda yer alan bir yazısından yola çıkarak Türkiye'deki olası vaka etkilerinden bahsetmiştim ki burada tekrar bir rakamları hatırlayacak olursak eğer dünyadaki gibi yayılmaya devam ederse Korona hastalığı Türkiye'de nüfusla kıyaslandığında yaklaşık 100 bin kişiyi öldürecek ölümüne yol açacak ve yine tekrar edelim Canım, 80 milyonluk ülkede 100, 100 bin ölümün lafı mı olur? İşte biz birkaç senede çok daha fazlasını trafik kazasında kaybediyoruz zaten diyenleriniz olabilir. Fakat bu istatistikler bizim insanlığımızı ikinci plana atmasın. Öyle bir özelliği vardır bunların. O 100 bin kişinin içerisinde sevdikleriniz olursa o başka bir anlama gelir. Dolayısıyla ihmal etmemekte fayda var. Şimdi Sağlık etkileriyle ilgili baktığımızda yani sosyal düzene dair nelerin bizi beklediğine yönelik bir örnek vereyim size bakın BBC'den bunların linklerini videonun açıklamasında paylaşacağım oradan da bakabilirsiniz BBC'den bir haber haberin başlığı bile yeterince açıklayıcı ve ürpertici. Şöyle diyor İspanya'da terk edilmiş huzur evlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu. Sadece 2-3 cümle okuyacağım. Şöyle başlıyor haber. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İspanya'da askerler terk edilmiş huzur evlerine girdi. Terk edilmiş huzur evlerine. Ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu. Düşünebiliyor musunuz? Devam ediyorum. Savunma Bakanı Roble, Margarita Roble, Ordu bazı huzur evi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu. Huzur evlerinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından çalışanların tesisleri terk ettiği açıklandı. 2000'in üzerinde kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya'da başkent Madrid'deki bir buz pisti morg olarak kullanılmaya başlandı. Buz pateni pistini morg olarak kullanıyorlar. İşin sağlık kısmı bir tarafı. Yaşlıları ölüme terk ettiğimiz bir dönemdeyiz. Ne kadar doğru yanlış olduğunu sanıyorum bütün bu günlerin fırtınası geçtiğinde göreceğiz ama Örneğin İtalya'da neyi gördük biz? İtalya'da e, Hastanelerdeki yetersizlikten dolayı Hekimler yani Hipokrat yeminiyle Ve insani dürtüleriyle sanıyorum kaçınılmaz olarak Yani Hipokrat yemini etmeleri şart değil Şu kararı vermek zorunda kaldılar. Kim ölsün? Düşünebiliyor musunuz? Bunun bir doktor için karşılığını. Yani siz doktor olup can kurtarmak, insanlara sağlık dağıtmak için son derece zorlu bir eğitimden geçiyorsunuz ve kendinize epey bir yatırım yapıyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bilim, teknoloji sizin bu işi daha iyi yapmanız için cihazlar geliştiriyor, sağlık endüstrisi falan filan ve siz Bilmediğinizden ya da yapamadığınızdan değil, çaresizliğinizden, elinizde yeterince ilaç, yeterince personel, yeterince yatak ya da cihaz olmadığı için kimin yaşayacağına, kimin öleceğine karar vermek zorundasınız. Bu çok ağır bir travma. Yani ben bunun ne demek olduğunu biliyorum bir sebepten dolayı. Ama yani hiç Hiçbir insanın kaldırabileceği bir yük değil bu. Yani şu, şu, şu ya da şunlar yaşasın, şu ölsün. Bu korkunç bir şey. Doktorların bunu yapması daha korkunç. Huzur evinde bunlar korona olabilir. Yaşayacaklarını yaşadılar zaten. Ölseler de dert değil. Benim yaşamam lazım diyerek bakıcıları tarafından terk edilen ve kim bilir ne şekilde ölen yaşlılar da öyle. Bu işte koronavirüsün virüsün salgının ötesindeki etkilerinden sadece bir isim. Bu videoda birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Birinci bölümde koronavirüsün virüsün özelliklerinden bahsederken, virüs bahsinde Avrupa'yı kırıp geçiren, daha doğrusu aslında o dönemi düşünürsek Dünya dememiz lazım. Dünyayı kırıp geçiren ee, veba hastalığının yol açtığı ölümlerden söz ederken ee, Avrupa'nın toparlanmasının 100 yıl aldığından söz etmiştim. Tabii ki koronavirüsün ardından bu bu bu virüsün etkilerini yok etmemiz gidermemiz yüzyıl sürmeyecek elbette. Fakat yıllar boyunca bir travmayı yaşayacağız, bir bir tedavi sürecini yaşayacağız. Her anlamda hem hastalıktan hem ekonomik ve sosyal şeylerden sıkıntılardan ne olacak bir kere ciddi bir tekinsizlik ve güvensizlik hali olacak çünkü hepimiz bu sayede yaşadığımız yaşamakta olduğumuz bu hayatın ne kadar kırılgan ne kadar hassas ne kadar aslında böyle yalan diyebileceğimiz kadar kurgu olduğunu gördük yani hayatımız kredi kartımızın limiti ve süpermarket raflarının doluluğuna bağlı. Bunlardan bir tanesi boşaldığında, yani kredi kartımız ya da süpermarket rafları boşaldığında bu çağın insanı ölmeye mahkum. Böyle bir düzende olduğumuzu hatırladık, zenginiyle fakiriyle, işte yaşlısıyla genciyle herkesi hedef alan, hiç insan seçmek sizin hedef alan bir şeyle salgınla karşı karşıya olduğumuzu gördük ve korktuk, ülperdik, tekinsiz bir haldeyiz. Yani çok ülpermiş durumdayız. Bu tekinsizlik hali kalıcı hasarlar bırakacak kaçınılmaz olarak ve e, Çağ'ın Korona virüs öncesi en büyük hastalığı olarak gösterilen iki e, vakası e, uykusuzluk ve yalnızlık bu süreçte zirve yaptı e, İnternette yayınlanan birçok makaleye denk geliyorum e, Evde ki tecrit durumu insanlarda işe gitmeme sebebiyle ya da okula gitmeme sebebiyle gece gündüz mevhumunu ortadan kaldırdı. İnsanlar neden sabah kalkıyorlardı? Neden duş alıyorlardı? Neden tıraş oluyorlardı? İşe gidecekleri için, başka insanların huzuruna çıkacakları için onun için makyaj yapıyorlardı, onun için kıyafet alıyorlardı, satın alıyorlardı, onun için parfüm sürüyorlardı. Bilmiyorum evde bunları yapmaya devam ediyor musunuz? Yani ben devam ettirmeye çalışıyorum alışkanlıklarımı ama dediğim gibi ben zaten evinde çalışan bir insandım. Benim hayatımda çok fazla bir şey değişmedi ama Aa, bütün bunlar hayatımızı değiştirecek. Mesela yalnızlık. E, tek başına yaşayan insanlar var evinde. Ya da e, işte bir e, Sosyalleşemediği insanlarla bir arada yaşayan insanlar var. En kibar tabiriyle öyle söyleyeyim. E, sosyalleşme arzusunu tatmin edemeyen insanlarla bir arada olan insanlar var. Çok yakın dostlarınızla, sırdaşlarınızla, arkadaşlarınızla oturup da böyle bir karşılıklı sohbet edemediğiniz bir dönemdesiniz. Ve bütün bunlar yalnızlığı ve uykusuzluğu tetikliyor. Ve yalnızlık ve uykusuzluk böyle depresyonun belirtileri ve sonuçları gibi birbirini besleyen, birbirinden beslenen kavramlardır aslında bunları yaşıyoruz. İlişkilere baktığımızda daha önceleri yani ilişkileri etkiliyor ve sebebi şu daha önceleri bu tip, bu tip hastalıklarda hep suçlayacak birileri vardı. Mesela işte kuş gribi kanatlı mahluklardan, canlılardan geçiyordu. Mesela işte tavuklardan efendim, ördekten, kazdan, kuştan, ondan bundan geçiyordu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi işte kenelerden geçiyordu, öbürü bilmem neden geçiyordu falan filan. Koronavirüs insandan geçiyor. Ya böyle bir derdi var. Yani kuşlardan uzak durabiliyorduk. Tavuklarda kuş gribi gözlemlendi dendiğinde tavuğa tövbe ederek ve tavuk endüstrisini çökertme noktasına getirerek kendimizi hastalıktan e, muaf tuttuğumuzu sanabiliyorduk en azından. Koronavirüste insandan insandan muaf, insandan mahrum kalabiliyor muyuz? Bu insandan insana bulaşabilen bir virüs ve son dönem yani son döneminin ne zaman olacağı belli değil. Hiç kimse böyle bir tarih veremiyor. Yani yaz gelecek virüs varlığını sürdürecek, kış gelecek sürdürecek. İki tane umudumuz var: aşının geliştirilmesi ve veya hem ve hem veya sürü bağışıklığı denilen olayda çoğumuzun bir şekilde vücudunun e, direnç mekanizmasının buna karşı metotlar geliştirmesi. Yani ya direnç kazanacağız ya aşı bulunacak. Ölen ölecek. Kalan sağlar bizlerin, bizlerin olacak. Tabii hiçbirimizin yaşayacağının garantisi yok sonuçta. Ama bu tecrit durumuna hiç alışkın değildik işte. Hiçbir anlamda. Yani ekonomi zaten alışkın değildi. Çünkü ekonomi hepimizin sabah kalkıp işine gittiği, işinde bir şey ürettiği, üretiminin sonucunda bir şey kazanıldığı ve o kazanılan şeyin tekrar ekonomiye enjekte edildiği bir dönem, bir döngüyü planlıyordu. Buna bağlıydı. Ama bugün evlerimizde oturuyoruz. Sistem çökmüş durumda teoride. Pratikte ne olduğunu yaşayarak göreceğiz. Yani bugün. Cebinde parası olan, halkını yeterince seven ve sosyal devlet anlayışına sahip olan akıl mantık sahibi yöneticilerin bulunduğu ülkeler vatandaşlarını bu beklenmedik duruma karşı koruyabilmek amacıyla bir sürü ekonomik tedbir paketi açıklıyor. Ee, işte bazıları e, maaşların devlet tarafından ödeneceğini söylüyor. Bazıları sosyal yardım paketlerini açıklıyor. Bazıları kira, elektrik, su, doğalgaz gibi m, e, mecburi maliyetlerin öteleneceği ya da bu dönem boyunca alınmayacağından bahsediyor vesaire. E, ama bu herkes için geçerli değil. Ve ekonomi böyle ne kadar süre devam edebilir bunu da kimse bilmiyor. Ve sosyal mesafe dediğimiz şey en önemlisi psikolojik olarak da ee, fizyolojik olarak da e, pratikte hiçbirimizin alışkın olduğu bir şey değil. Yani biz sosyal bir varlık olarak sosyalleşmeye muhtacız. Bundan çok keyif alıyoruz. Bundan mutlu oluyoruz. Sosyal medya dediğimiz şeyin böyle küresel bir fenomene dönüşmesi de bu yüzden. İşte salgın zamanında herkesin internetteki mecralarda canlı yayınlar başlatması veya işte internet kullanımının patlaması vesaire de bu yüzden. Biz evlerimizde tecrüt e, Teyiz şu anda o zaman oturalım da koltuğa uzun uzun düşünelim ben bu yaşıma kadar neler yaşadım. Acaba bundan sonraki hayatımda neler yaşayacağım bunları bilmiyoruz. Çünkü yaşamsal faaliyetlerimiz buna göre tasarlanmış değil. Yani en basitinden şöyle düşünün şimdi insan iki kolu olan iki eli iki kolu olan bir varlık ve bütün dünyası buna göre tasarlanmış. İnsanın üçüncü bir kolu olsaydı bambaşka bir dünya olacaktı. Yani bunu özellikle sakatlar, engelli olanlar çok iyi bilir. Mesela benim vücudumda bazı marazlar var. İşte bir tanesi motosiklet kazası yüzünden bu kolum parçalandı ve ameliyat sonrasında kolumu bu kadar kaldırabiliyorum. Dolayısıyla çolak kaldım. Yani sakat sayılırım ben. Bayağı ciddi bir miktarda. Bu benim sosyal yaşamımı etkiliyor mu? Ya Hareketlerimi geniş oranda kısıtlıyor. Çünkü şey yapamıyorum yani sizlerin yapabildiği birçok şeyi yapamıyorum esasında her ne kadar belli etmemeye çalışsam da veya işte bu tarafından bir tümör çıktı devasa bir tümör çıktı ve sağ kaşım felç oldu sağ kaşımı kaldıramıyorum ben bir de sürekli kaşı gözü hareket eden birisiyim o yüzden sürekli sol kaşım kalkıyor bazıları diyor niye öyle sinirli bakıyorsun ben zannediyorum ki bu kaşımda vesaire yani insan iki, iki eli iki kola olan bir varlık ve her şeyi ona göre düzenlemiş tek eliniz kaldığında işler değişiyor, karışıyor. Dolayısıyla insan e, doğası gereği fıtratı gereği sosyalleşmeye ee, yaşamsal faaliyetlerini sosyalleşerek sürdürmeye programlı canlı ve bunun sekteye uğraması durumunda her şey alt üst oluyor. Ee, elimizi mesela ister istemez şimdi bu videoyu izlerken de kaçınılmaz olarak görüyorsunuzdur elimizi içgüdüsel olarak ya da mecburiyetten her gün 30 ila 120 defa yüzümüze değdiriyoruz. Yani bazen bu mecburiyet oluyor. İşte burnumuz kaşınıyor, kaşıyoruz. Değil mi? Yani şurası kaşınıyor, burası kaşınıyor, kaşıyoruz. Efendim gözümüzde bir şey oluyor, ovuşturuyoruz. Ya da işte ne bileyim düşünceli böyle böyle yapıyoruz işte zaman böyle bir şeyler yapıyoruz yapıyoruz yani bak ben bile mesela arada sırada böyle böyle şeyler yapıyorum diyorlar ki elini yüzüne sürme nasıl ya bu mümkün değil ki bir, bir de insanın içgüdüsel olarak yapma denen şeylere karşı eğilimi vardır ya mesela birisi der ki işte kulağını kaşıma der ve gider ondan sonra o sürekli kulağınızı kaşıyasınız gelir teknolojinin araçları sayesinde mesela bakıldığında birçok şeyi tek başımıza ya da uzaktan yapmaya alışmıştık değil mi? Mesela işte sosyal medya sayesinde ya da bırakın onu telefon sayesinde artık insanlar birbirini daha az ziyaret etmeye başlamıştı. Akrabalarını, dostlarını, eşlerini vesaire. Telefon açıyordu, ne haber, ne yapıyorsun, iyi misin işte falan filan selam ederim, hürmetler ederim, hoşça kal, görüşmek üzere bitti. Bir sosyalleşmeyi bize sunuyordu değil mi bakıldığında ve hatta sosyal medyayı da kattığımızda birçok kişi Artık görüşmeye ne gerek var, bilmem neye ne gerek var diyerek e, kendisini avutuyordu. Ama tecrite düşünceye ne fark ettik? Bunlar bir ihtimal. Sosyal medya bir ihtimal iken güzel. Bir mecburiyet iken değil. Bizi kesmiyor. Biz sosyal varlıklarız. Ve kanlı canlı ilişkiler istiyoruz. Onun için işte bütün dünyada görevliler sokaklardan insan topluyor ya. Partiler yapanlar, Koşulara yürüyüşlere çıkanlar, türlü vesileyle kendisini sokaklara atanlar boşuna değil. Biz insanız buna muhtaçız. Yani böyle evlerde izole hayatlar yaşayamayız. Bugün izole hayat yaşaması, izole hayat yaşamak cezası alan hapishane mahkumlarının dahi Sosyalleşme zamanları var, dikkatinizi çekelim, havalandırma zamanları var, görüşme zamanları var, bir arada vakit geçirme zamanları var vesaire. İnsan sosyalleşmezse ölür, delirir. Yani bu, bunu da unutmamakta fayda var. Ee, dolayısıyla bütün bu sosyalleşme arzusunu anlamlı karşılamak lazım. Ve karantina döneminde yaşananlar, yani bu içimize kapandığımız evlerde şu ana kadar yaşamadığımız şeyler yaşanmaya başladı. İlk yansıyan haberler ne oldu? Mesela Çin'de evden kendisini atanlar mahkemeye koştu boşanmak için. Neden? Çünkü bir evin içerisinde normalde günde birkaç saat gördüğü biriyle 24 saati hatta günlerini kesintisiz olarak geçirince delirme aşamasına geldi. birbirle kavga edenler vesaire bakıldığında. Yani birbirimize birbirimizden kopmak kadar birbirimize yakınlaşmaya da aslında hazır değiliz. Ve bakın hiç gündemde olmayan bir haberi daha doğrusu bir durumu bir haberle size aktarmak isterim. Habertürk sitesinden bir e, yazı okuyacağım, bir haber okuyacağım. Sadece birkaç cümlesini okuyacağım. Detaylarını siz bakarsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia merkezli Kadın Kuruluşu Woman Against Abuse yani istismara karşı kadın örgütü olarak okuyabiliriz. Covid-19 günlerinde kadına yönelik şiddetin %30 arttığını duyurmuş. Kadına yönelik şiddet. Koronavirüs günlerinde %30 artmış, koronavirüsün mesela e, şeyleri arasında, riskleri arasında, semptomları veya sonuçları arasında böyle bir şey var mıydı? Yoktu değil mi? Kadına şiddet artacak diye. İşte bahsetmeye çalıştığım şey buydu biraz. Sağlık işin bir boyutu. Virüste elbette öncelikle insanlar ölürken, hastanede yaşamla boğuşurken, ölümle boğuşurken tabii ki sağlıktan bahsedeceğiz ama durum sadece bu değil. Üstelik Türkiye'ye baktığımızda da durumu enteresan. Şöyle diyor Türkiye'deki ev karantinasında kadına yönelik şiddet arttı ki yeterince vardı malumunuz virüs öncesinde de son 10 günde 10 kadın evinde öldürüldü ev içinde öldürüldü kocaları tarafından ve şöyle devam ediyor atlayarak devam ediyorum. Karantinanın başladığı günden bugüne 10 kadın öldürüldü. Hepsi de ev içinde erkekler tarafından öldürüldü. Şiddete uğrayan kadınların yardım çağrılarında da son 10 gündür artış var. Kadınlar ev içindeki şiddetten dışarı kaçarak kurtuluyordu. Ama şimdi korona pandemisi nedeniyle dışarı çıkamıyorlar. Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddette en tehlikeli yer ev içi der. Peki şimdi dışarıya çıkamayan kadın ne yapacak? Bunları kim söylüyor? Kadın cinayetlerini durduracağız platforma başkanı Sayın Gülsüm Kav söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Sosyal etkilerden bahsettiğim bu işte. Hani evde kaldım, sıkıldım, izleyecek film kalmadı falan gibi bir şey değil. Katiliniz de her an ölüm tehlikesi, ölüm korkusu içerisinde bir evi 7-24 paylaşmaktan söz ediyoruz. Başka bir versiyonda da baktığımızda işte Bunlar da önemli sosyal yansımalardan birisi. Peki siyasete geldiğimizde istisnasız her küresel salgınında olduğu gibi siyasette özellikle devlet ve hükümet kurumları ve tabii ki dini kuruluşlar dini temsil eden ve kendisini dinle özdeşleştiren kurumlar mesela bizde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hepsi ciddi anlamda zedelenecek. Toplumdaki inandırıcılığı güvenilirliği Kredisi aşınacak, azalacak, erozyona uğrayacak. Bu kaçınılmaz. Bu bütün dünyada bütün salgınlarda tarih boyunca böyle olmuş. Bu kadar hassas ve kırılgan dönemlerde insanlar yüzlerini döndükleri, umut arayışına girdikleri kişi ve kurumların çaresizliğini gördüğünde ciddi bir güven kaybı yaşayacaklar kaçınılmaz olarak. Bu koronavirüs döneminde de e, her şeyi eline yüzüne bulaştıran e, gerekli kararları almakta geciken e, şeffaf olmayan inisiyatif alamayan e, konuları, süreçleri vatandaşlarına ve sorumlu oldukları kişilere iyi açıklayamayanlar çok ağır yere alacaklar. Sanıyorum bu dönemde Aklı çalışan mantığı olan her insanın isteyeceği son şey bir siyasi lider olmaktır. E, bu kaçınılmaz. Fakat siyasi liderlerin e, soyunduğu görevlerde oturdukları koltuklardaki anlamını da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz işte. Yoksa her şey günlük günlük stanlıkken işler tıkırında ilerlerken ekonomi bilmem ne diplomasi her şey yolunda giderken ben de liderlik yaparım. O kadar zor bir şey değil. Kurumlarıyla bilmem ne diye. Ama işte iyi bir lider böylesi zamanlarda ortaya çıkar. Veya yok olur. Bunu göreceğiz kaçınılmaz olarak. Ve çok daha eşitsiz şartlara sahip olacağımız bir dünyaya çıkacağız. Görünen o. Yani bir önceki bölümde kapitalizmin Koronavirüs ile olan ilişkisinde hem dünyada hem Türkiye'de mevcut durumun koronavirüsten nasıl etkileneceğinden bahsetmiştik. Ne yazık ki bu süreçte ekonomisi kırılgan ülkeler çok daha ağır ekonomik faturalarla çıkacaklar atlatacaklar bu süreci. Ekonomisi iyi olanlar nispeten daha korunaklı fakat parası olanların daha ee, zengin, daha varlıklı ve daha ayrıcalıklı konumda olma ihtimali azımsanmayacak boyutta. Eğer bütün bu süreçlerden gereken dersleri çıkartmazsak, bütün bunların e, hani yaşanmayaca bir süreç nasıl olabilir? Kolektif küresel bir aklın, zekanın senelerdir hasret duyulan sağ duyuyu hepimize hatırlatmasıyla mümkün olacaktır sanıyorum. Küresel çaptaki borçlanma, iflaslar ve işsizlik dalgası benzeri görünmedik bir sosyal patlamaya sebep olabilir. Bakın Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 15 milyon insanın hayatta kalabilmesi risk altında. Hastalık yüzünden değil, ekonomik sebeplerle işi kalmayacak, aşı kalmayacak, geleceği kalmayacak aşık kalmayacaktan kastım yani şu enjekte edilen aşı değil yanlış olmasın yani. işi ekmeği, geleceğe dair umudu, yaşama ihtimali kalmayacak. Ve videonun başında neyden bahsettiğim İnsanoğlu yaşama içgüdüsüyle dolu. Kulaklarından akıyor yaşama aşkı. Ne kadar kötü olursa olsun hayatta kalmak istiyor. Ya sadece Türkiye ölçeğinde bile düşünün 15 milyon insanın İşsiz ve geleceksiz olduğu bir dünyada sosyal patlamayı daha doğrusu e, sosyal huzuru düzeni korumak her zamankinden daha zor olacaktır şüphesiz ve siz bunun küresel çapta olanını düşünün yani bu provokasyonlara e, çok daha e, teşne e, uygun bir zemin hazırlayacak fakat provokasyonun da ötesinde yani hayatta kalmamız lazım değil mi? Ee, sorumlu olduğumuz insanlar var, Çoluğumuz, çocuğumuz var, ailemiz var, işte akrabalarımız var, vatandaşlarımız var, biz kendimiz varız birey olarak, bir hayatta kalma dürtümüz var, sosyal patlama önümüzdeki dönemde koronavirüs sonrası eklenen en büyük e, risk ve bu karamsal tablo şüphesiz olarak bugün özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ee, siyasi olaylara ve savaşlara bağlı olarak gördüğümüz göç dalgalarını ve pek adı geçmese de kıtlık ve susuzluk nedeniyle yaşanan göç dalgalarını inanılmaz boyutlara taşıyacak. Ve devletler çok daha vahşi önlemler almak durumunda e, bulacaklar kendilerini. Umarım da iş böyle olmaz. Çünkü insanın yaşam hakkı kadar e, istediği yerde var olabilme ve iltica edebilme hakkı da vardır. Bu bir insan hakkıdır. Bunun engellenemeyeceğini bilmemiz lazım. Hatırlamamız lazım her ortamda. Ama küresel göç tablosunu yabana atmayalım. Bütün bunlar olduktan sonra ekonomisi çökmüş ülkelerden nispeten ayakta kalabilmiş ülkelere doğru çok ciddi bir göç dalgasının yaşandığını göreceğiz ve bu küresel salgından çok daha büyük bir küresel risk oluşturacak. Peki ne yapmalı konusuna gelirsek, sonuç olarak böyle geldik geldik e, bu noktaya kadar. Şimdi öncelikle unutmamamız gereken şey, daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlayalım lütfen. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir dünyayı kurmamız mümkün. Bu ihtimal masadan çekinmiş değil. Bu kart hala masada destemizin içerisinde yer alıyor çok daha ağır şartlardan her anlamda çok daha ağır şartlardan geçerek bu günlere geldik. O günlerden çok daha iyisine layığız ve bir anlamda muhtaçız. Ve bu mümkün. Bunu yapabilecek bilgiye, birikime, kudrete, niyete de sahibiz ama biraz önce verdiğim örnekte daha sıfır daha kolay olduğu için kendi türünün bile geleceğini tehdit eden şeylerle beslenmeye Meyleden insan gibiyiz. Yani kolayı sürekli tercih ettiğimizden, kısa vadeliği, günü, gündeliği tercih ettiğimizden ne yazık ki bugünlere gelmiş durumdayız. Koronavirüs bize bunu hatırlattı. Ee, böyle yarınlar yokmuş gibi, her şey sonsuzmuş gibi, bazı şeyler bizi hiç ilgilendirmezmiş gibi, işte uzaklarda olanların bize hiçbir etkisi olmazmış gibi bir yaşamı sürdüremeyeceğimizi anlattı bize. Dünya artık gerçekten iletişim bilimci Marshall McLuhan'ın da her vesileyle vurgulamaya çalıştığı gibi küresel bir köy. Dünya düz artık gerçekten. Sınırları hala var. Bazı alanlarda hala belirgin. Ama bu gezegen giderek tek bir düzenin içerisine yerleşmeye başlıyor. Ve hiçbirimiz birbirimizden sandığımız kadar uzak. Değiliz, birbirimizden sandığımız kadar bağımsız e, değiliz, e, korunaklı değiliz. Çok daha güzel bir dünyayı kurmamız mümkün. Ve kapitalizmle ilgili ikinci bölümün sonunda tekrarladığım bir uyarıyı burada yinelemek istiyorum. Böylesi zamanlar e, otoriter rejimlerin... E, en sevdiği ortamlardır. En sevdiği zamanlardır. Çünkü böylesi zamanlarda korkmuş, ürpermiş, böyle kime tutunacağını şaşırmış insanların içerisinde otoriter yönetimlerin e, hadsiz, densiz, gereksiz ve insanı ipotek altına alan, insanlıktan çıkartan, e, insanı yok eden, e, onun düşünme ve davranma yeteneğini ortadan kaldıran yaptırımları e, gündeme taşıyabileceği kusursuz böyle e, kusursuz bir ortamdır. Böylesi zamanlara dikkat etmemiz lazım. He, Hegel, Hegel'in sevdiğim bir sözü vardır hani der ki işte, tam hatırlamıyorum ama şöyle der Can korkusuna düşmüş insanlar, can korkusu taşımayan insanların oyuncağı, kölesi olur der. Çok önemli. Can korkusuna düştüyseniz, yaşama korkusuna düştüyseniz karşınıza çıkan cesur, cesaretli, metanetli, kudretli görünen insanlara sığınırsınız. Siyasi ortamlarda bunlar siyasi liderlerdir ve siyasi liderler böylesi zamanlarda ölüm korkusuyla ürpermiş ve terbiye edilmiş kalabalıkları sindirmekte ve istismar etmekte çok mahirdir. Dikkatli olalım lütfen. İnsanca bir yaşam adına bir kurgu yapmak zorundayız. Bugün koronavirüsün, COVID-19'un hayatımıza soktuğu ne var ise insanca, insana yaraşır bir yaşamı kuramadığımız ve ötesinde söylerken bile içim ürperiyor ama istemediğimiz içindir. Biz insanca yaşamak istemedik. Biz bütün insanlığın iyiliğini istemedik. Biz aynı gezegende, aynı gemide olduğumuzu hatırlamak istemedik. Her koyun kendi bacağından asılır düzenini tercih ettik. Hep kendimize baktık. Başkasında kınadığımız şey elimize geçen ilk fırsatta bizim huyumuza dönüştü. Ötelerde bir yerlerde zulüm gören insanları hiç umursamadık. En fazla sosyal medyada, rahat koltuklarımızda, ortamlarımızda onlarla ilgili böyle birkaç duygusal, RT ve beğeni aldırıcı şeyler yazıp çizip durduk. Bunun ötesinde bir şey yapmadık. Ama insanca ve insanı temel alan ama yaşaması adına değil, sosyal hakları, insancılık adına temel alan bir yapı kurmamız lazım. Yani refah peşindeysek bütün insanlığın refahını düşünmek zorundayız. Pakistan'da insanlar hayvan gibi, böcek gibi yaşarken İsviçre'de insanlar huzur içinde yaşama hayalini kuramaz. Huzurunun mutluluğunu duyamaz. Değil mi? İstanbul'da insanlar yokluk içerisinde can korkusuyla yaşarken Berlin'de, Amsterdam'da işte efendim orada burada Moskova'da insanlar huzur içerisinde oturamaz. Onlar orada huzur içerisinde otururken işte o şey yapması, feveran etmesinin de bir faydası yok. Bizim bunları enstitüleşerek oluşturmamız lazım. İnsanca bir yaşamı kurgulamamız lazım. Sosyal bir devlet anlayışına yönelmemiz lazım. Biz insanı öteleyen, sosyalliği yok sayan, her şeyi serbestleştiren ve sermayeyi kazancı ve kazananı her şeyin önüne koyan, Kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir düzeni devam ettirme hırsımızı taşırsak Bundan sonra da Bu kadar büyük bir dersten sonra da Çok daha büyük bir musibetle yüzleşmeyi de Gönüllü olarak kabul ediyoruz demektir Ve insanın en büyük arzusunu Hatırlamamız lazım Yani Antik Yunan'daki filozofların e, Uzunca bir düşünce Şeyidir, sürecidir bu Mesela ne der? E, i̇nsan İnsanın yaşamadaki amacı nedir? Yani insan ne için yaşar? Benzeri bir sorudan çıkar bu. Epey de düşünürler işte şunun için, bunun için. Sonunda bunun en mantıklı, en doğru cevabını bulmanın şu sorunun yanıtında olduğunu fark ederler. Başka hiçbir şeyin sebebi olmayan şey nedir? Neden neden okula gidiyoruz? Bir şeyler öğrenmek için. Neden bir şeyler öğreniyoruz? Bir meslek sahibi olabilmek için. Neden bir meslek sahibi olmak istiyoruz? Para kazanabilmek için. Neden para kazanmak istiyoruz? İşte yaşamımızı sürdürebilmek için. Neden yaşamımızı sürdürmek falan, falan böyle böyle hepsinin bir başka nedeni var. Değil mi? Bakıldığında. O onun için, bu bunun için, bu bunun için. Ama bir şey var. Bulunan, ulaşılan bir nokta var. O bir şey. O artık başka hiçbir şeyin sebebi değil. Ona ulaştığınızda peki neden sorusunu soramıyorsunuz? Ne biliyor musunuz? Mutluluk Mutluluk insanın nihai ulaşmaya çalıştığı şey Mutluluktur Her şeyini bunun içini yapar Bunu kimileri e, Şey yapmıştır Uçlara doğru götürmüştür yani işte Her şey haz içindir Sadece ve sadece haz içindir Ve diğer her şey boş da Sirayet eden bazı görüşler olmakla birlikte Sanıyorum hepimiz İçgüdüsel olarak fıtrat, natura, doğa gereği mutlu olma arzusunda olduğumuzun farkındayız. Mutlu olabileceğimiz bir dünyayı kurmak zorundayız. Ve mutluluk hastalıkla olmaz. Hastalıklardan muaf mutlu bir dünya için hepimizin insanlığımızı tekrar hatırlamamız lazım. Biz makine değiliz. Biz artı değer üreten masraf maliyet kalemleri değiliz. Biz hastalık yayan organizmalar değiliz. Biz dünyada düşünebilme hediyesiyle onurlandırılmış tek canlı türüyüz. Ve bunun hakkını vermek, gereklerini yerine getirmekle mükellefiz. Düşünmek zorundayız. Neyi düşünmek zorundayız? Kendi çıkarımızı değil, sadece insanlığı düşünmek zorundayız. Bugün olduğu kadar yarını da düşünmek zorundayız. Yoksa bütün bu düşüncesizliklerimizin birikimi bir mikroskop mertebesindeki virüs olarak hayatımıza girip, her kesimimize bunu tokat gibi çarparak hatırlatıyor. Mutlu bir yaşam sürmeliyiz. Ama mutluluk ne? Bakın dünyanın mutluluğunu ölçen bir endeks var. Dünya mutluluk raporu adıyla her sene e, rapor yayınlıyor. 2020 e, şeyi açıklandı. 2020 raporu açıklandı. Geçen sosyal medya hesaplarımda tanıttım. Yöntemi nedir? Kime göre neye göre falan diye düşünen olursa Açıklamaya linkini koyuyorum girsin baksın 13 sayfa Metodunu anlatıyor mutluluk nedir nasıl ölçülür diye neyse Dünyanın en mutlu ülkeleri ben size ilk 5'ini sayayım 1 Finlandiya 2 Danimarka 3 İsviçre 4 İzlanda 5 Norveç Bu ülkeler niye mutlu Çok mu zenginler ee, Fakir değiller elbette Ama Parayla mı bu mutluluk sizce değil bakın mesela Brunei bir sultanlığı var biliyorsunuz Türkiye'yi de ziyaret etti sultanı altın klozetli falan uçağı var. Kişi başı 84 bin dolara yakın geliri var. Brunei'nin ortalama geliri yıllık 84 bin dolar. Mutlu mu sizce? Dünyanın mutlu devleti Brunei sultanlığı olabilir mi? Olamaz değil mi? Ondan daha çok para kazanan bir devlet var çünkü 129 bin dolar yıllık geliri var. Kişi başı ortalama... Düşünebiliyor musunuz? Ortalama 129 bin dolar. Çok da yakından tanıdığımız bir ülke. Çeşitli vesilelerle duyuyoruz. Katar. Katar Katar niye yok dünyanın en mutlu ülkeleri arasında? Bayağı da paraları var. Kendilerine harcadıkları yetmiyormuş gibi. işte Türkiye dahil kaç tane ülkeden, monopoliden arsa arazi tapu alır gibi patır kütür mal mülk alıyorlar. Niye sizce en mutlu değiller? Demek ki mutluluğun parayla pulla zannettiğimiz kadar doğrudan bir ilişkisi yok değil mi? Dolayısıyla mutluluk dediğimiz şey Yarına güvenle bakabilmektir, bugünden huzur duyabilmektir. İstediğini düşünüp istediğini ifade edebilmektir, istediğine katılıp istediğine katılamamaktır. Başına bir şey geldiğinde adil bir yargılama ile muhatap olacağını bilmektir. Sağlık içerisinde yaşayabilmektir. Her vatandaşın kendisinin sağlığını, devletinin düşündüğünü bilmesinin getirdiği huzurdur. İyi bir eğitim alabilmektir. Yaşadığı dünyanın, yaşadığı çağın nimetlerinden faydalanabilmektir mutluluk değil mi? Ve bütün bu düşündüklerini düşünüp kendinde var olduğunu bilmek, insanları aktarabilmek ve daha da bunları arttırabilme umududur mutluluk. Böyle döküp saymamız mümkün. İşte biz nihayetinde düşündüğünü düşünebilen tek canlı türü olarak daha mutlu bir yaşamı kurmak için uğraşıyoruz. Ama şu ana kadar kullandığımız yöntemlerin, fikirlerin, stratejilerin %99'u yanlıştı. Koronavirüs bize bunu hatırlattı. Bundan sonra dünya asla eskisi gibi bir dünya olmayacak. Ama daha mı iyi bir dünya olacak, daha mı kötü bir dünyaya uyanacağız? Bunu da biz belirleyeceğiz. Bir zar atmıyoruz. Seçeceğimiz kartı belirliyoruz. Hangi kartı seçtiğimiz önümüzdeki dönemde, türümüzün de, yaşadığımız bu gezegenin de kaderini tanımlayacak gibi görünüyor. Hepinize uzun ve sağlık dolu bir ömür dilerim. Hoşçakalın.